Giovanni Bucaccio Dekameron'dan bir öykü Selahaddin ve Şövalye Seslendiren Akın Altan İmparator II. Frederick'in zamanında Hristiyanlar mukaddes şehirleri zapt etmek üzere bir haçlı seferi tertiplerler. O zaman Babil kralı olan cesur sultan Selahaddin bu seferi haber alarak mukabil hazırlıklara girişir. Ve Hicaz'a gidecek gibi göstererek tüccar kıyafetine girer ve yanına iki asil ve üç uşak alarak yola çıkar. Birçok memleketler dolaştıktan sonra dönüş yolunda Lombardiya'ya uğrar. Yolda akşama doğru Torello isminde bir şövalyeye rastlar. Adam uşakları, köpekleri ve doğanlarıyla Tezine Nehri civarındaki çiftliğine gitmektedir. Selahaddin uşaklarından birine ''Pavya uzak mı?'' diye sorar. Onlara saygı göstermek isteyen Torello cevabı uşağa bırakmaz. Bizzat verir. ''Epeyce uzak. Akşam oraya varamazsınız. Öyleyse biz yabancıyız. Bize buralarda bir barınak tavsiye edebilir misiniz?'' ''Memnuniyetle.'' Adamlarından birisi sizi rahat edebileceğiniz bir yere götürür. Bunun üzerine Torello akıllı bir uşağına gerekli emirleri verir. Kendisi de atını koşturarak çiftliğine varır. Bahçeye muhteşem bir sofra kurdurur. Misafirleri beklemeye başlar. Tembihli uşak da Selahaddin'i konuşa konuşa başka bir yoldan çiftliğe götürür. Torello misafirlerini Hoş geldiniz, diye ve güler yüzle karşılar. Selahaddin, derhal anlar ki Torello, açıkça kendi evine davet etse, belki reddedilecekti. Selahaddin, efendim, dedi. Eğer, nezaketten şikayetçi olmak lazım gelseydi, sizden şikayetçi olurduk. Çünkü, bu iyiliğinize hak kazanmamıştık. Zeki Torello, ''Efendim?'' dedi. ''Benim gösterdiğim saygı, layık olduğunuz saygıya nazaran bir şey değildir. Fakat Pavia'ya varıncaya kadar münasip bir otel bulamayacaktınız. Onun için burada kalmanıza üzülmeyin.'' Bu konuşma esnasında Torello'nun adamları atlara bakıyorlar, misafirleri ağırlıyorlardı. Selahaddin ve adamları İtalyanca biliyorlardı. Onun için anlaşma kolay oldu. Hepsi Torello'nun rast geldikleri şövalyelerin en iyisi ve en yiğidi olduğunu söylüyorlardı. Torello ise misafirlerinin tahmin ettiğinden de büyük adamlar olduğunu anlıyordu. O gün kafi derecede ağırlayamayacağına üzülerek, ertesi gün daha muhteşem bir sofra kurmak üzere Pavia'daki karısına haberler yolladı. Bu şehrin kapıları kapanmazdı. Sonra, misafirlerini bahçeye çıkararak, nezaketle kim olduklarını sordu. Selahaddin, Kıbrıslı tüccarlarız, dedi. Ticaret için Paris'e gidiyoruz. Torello, keşke bizim de böyle Kıbrıslı şövalyelerimiz olsa, diye düşündü. Sofra tamamen hazırlanmıştı. Misafir umduğunu değil, bulduğunu yer herkes güzelce ağırlanmıştı. Sonra da hepsine güzel yataklar gösterilerek istirahatleri temin edildi. Pavya'ya gönderilen uşak bayan Torello'ya gerekli talimatı vermişti. Bu fevkalade kabiliyetli kadın birçok dostlarını çağırarak büyük bir ziyafet hazırlığına girişti. Meşalelerle şehrin ileri gelenlerini davet etti. Odalar halılarla süslendi. Her şey kocasının istediği gibi hazırlanmıştı. Sabah olunca misafirler yola düzüldüler. Torello bir doğanını beraber alarak misafirlerine onun uçuşunu seyrettirdi. Selahaddin pavya'da otel ısmarlamak isteyince Torello ''Bunu bana bırakın'' dedi. ''Ben de oraya gideceğim.'' Böylece yola koyuldular ve üç saat sonra Pavia'ya vardılar. Torello, misafirlerini birçok davetlilerin toplandığı evine götürdü. Selahaddin, ''Bunu beklememiştik.'' dedi. ''Zaten dün bizi öyle ağırladınız ki, bugün yolumuza devam etsek iyi olurdu.'' Torello, ''Efendilerim.'' dedi. ''Dünkü buluşmayın size değil.'' Talihime borçluyum. Ama bugünkü irtifatlarınızla bana ve davetlilerime şeref bahşedeceksiniz. Bunun üzerine Selahaddin ve maiyeti atlarından indiler ve süslü odalara kabul olundular. Yol elbiselerini değiştirdikten sonra salona alındılar. Orada görmedikleri şekilde ağırlandılar. Güzel eşyaya gözleri alışık olduğu halde Salonun süsü hayretlerini mucip oldu. Yemekten sonra davetliler dağıldılar. Torello, her şeyini göstermiş olmak için Selahaddin'i bir odaya götürerek, karısını çağırdı. Güzel ve şık olan kadın iki çocuğuyla beraber, nazik bir reverans yaparak içeri girdi. Selahaddin ayağa kalkarak kadını selamladı, çocukları okşadı. Bir aralık, Torello odadan çıkınca kadın, Misafirlere kim olduklarını sordu. Onlar da aynı cevabı verdiler. Kadın, size takdim edeceğim hediyeyi kabul buyurmanızı rica edeceğim. Tabii bilirsiniz ki biz kadınlar küçük hediyeler verebiliriz. Ama hediyenin değerine değil, verenin niyetine bakın. Bundan sonra herkese zarif kumaşlardan yapılmış, Ve tüccarlara değil, asillere layık olan ikişer kat elbise verdi. ''Lütfen kabul ediniz.'' dedi. ''Aynı kumaştan kocama da yaptırdım. Yol hali, karılarınızdan uzak olduğunuz için bu değersiz şeyler işinize yarayabilir.'' ''Selahaddin, bu kadar değerli şeyleri kabul edemezdik ama arzunuzu kıramayız.'' dedi. Torello'nun ricası üzerine Pavia'da bir gün daha kalarak şehri gezdiler. Akşam yemeğini yine kibar bir topluluk içinde yediler. Sabahleyin yorgun atlarının yerine güzel beygirler buldular. Selahaddin mahiyetine, ''Dünyada bundan kibar şövalye olamaz.'' dedi. Eğer Hristiyan krallar birbirlerine bu şövalyenin bize yaptığı gibi muamele yapsalar, Babil Kralı'nın bir baskından korkmasına lüzum kalmaz. Bunun üzerine hediyeleri kabul kabule mecbur olarak, maiyetiyle beraber atlara binip yola çıktılar. Torello, epeyce bir mesafe onlara refakat etti. Nihayet Selahaddin, Torello'nun geri dönmesini rica etti. Torello, ayrılıştan üzüntülüydü. Veda ederken, ''İtirap edeyim ki'' dedi, ''Kim olduğunuzu bilmiyorum.'' Ve söylediğinizden fazlasını da bilmek istemiyorum. Ama şu kadarını biliyorum ki, Siz, Tüccar değilsiniz. Selahaddin ise, Belki bir gün gelir, Dedi. Mallarımı size gösteririm, Ve tüccar olduğuma inanırsınız. Allah'a ısmarladık. Selahaddin, Halplerde ölmezse, Torello'nun yaptığı muameleye aynı ölçüde mukabele etmeye karar verdi. Bütün Avrupa'yı dolaştıktan sonra gemiyle İskenderiye'ye vardı ve Haçlı Seferi'ne karşı hazırlığa başladı. Torello bu misafirlerin kim olduğunu uzun zaman düşündü fakat bir ipucu bulamadı. Haçlı Seferleri başlayınca o da katıldı. Yola çıkarken çok sevdiği karısına "Ben," dedi. Halaskarımızın şerefine ve ruhumun kurtuluşu için harbe gidiyorum. Evimi ve şerefimi sana emanet ediyorum. Herhangi bir sebeple bir müddet dönmezsen, Senden bir ricam var. Benden haber alamazsan, Hareketimden sonra, Bir sene, bir ay, bir gün bekle. Ondan sonra evlenebilirsin. Karısı, Sizden ayrılma acısına dayanabileceğimi bilmiyorum." dedi. "Fakat başınıza ne gelirse gelsin ben sizin karınız olarak yaşayacak ve öleceğim." Torello "Yavrum." dedi. "Senin mümkün olduğu kadar vadini tutacağını bilirim. Fakat genç ve güzelsin. Çok da akraban var. Faziletini herkes bilir. Onun için Benden haber gelmeyince birçok gençlerin sanat talip olacağını bilirim. Sen onlara mukavemet edemezsin. Kabule mecbur olursun. Onun için bu müddeti tayin ediyorum. Kadın, vaadimi imkan nispetinde tutacağım. Dedi. Allah'a dua ederim ki seni ve beni böyle bir endişeye düşürmesin. Bunun üzerine karısı Torello'yu kucakladı ve parmağından bir yüzük çıkararak "Siz dönmeden ben ölürsem." dedi. "Bu yüzük beni hatırlatsın." Torello veda ederek atına atladı ve yola koyuldu. Cenova'da Haçlı ordusuna iltihak ederek gemiye bindi. Haçlı ordusunun bir kısmını hastalıklar helak etti, bir kısmını da Selahaddin Kılıçla esir etti ve muhtelif şehirlere dağıttı. Torello, esirler arasında İskenderiye'ye gönderildi. Zaruret içinde kuş terbiyeciliğine başladı. Selahaddin, onun maharetini işiterek, kendi doğanlarına bekçi yaptı. Torello ve Selahaddin, birbirlerini tanımadılar. Torello, hep Pavya'yı düşünüyordu. Birkaç defa saraydan kaçmayı denedi. Fakat başaramadı. Cenova'dan esirleri almak üzere sultana bir heyet gelince, karısına bir mektup yazarak, hayatta olduğunu ve beklemesini bildirdi. Bir gün, Selahaddin kuşlar hakkında Torello ile konuşuyordu. Bu sırada Torello, ağzıyla bir hareket yaptı ki, Selahaddin bunu Pavia'dan hatırlıyordu. Sultan, Hristiyanoğlu, dedi. Sen, Hangi memlekettensin? Torello, lombardiya Pavia şehrindenim ve bir halk adamıyım, dedi. Selahaddin, onu tanır gibi olmuştu. O halde, dedi, Allah bana bir fırsat veriyor. Gördüğüm nezakete mukabele etmek için. Sultan, bütün elbiselerini bir odaya getirterek, Torello'ya, Bak bakalım." dedi. "Bunlar içinde evvelce gördüğün bir elbise var mı?" Torello, karısının verdiği elbiseyi tanımakla beraber emin değildi. "Tanıyamadım." dedi. "Ama şu iki elbise bir zamanlar bana misafir olmuş olan iki tüccarın elbisesine benziyor." Selahaddin kendisini daha fazla tutamayarak "Siz Torello'sunuz. Ben de Karınızın bu hediyeyi verdiği, Üç tüccardan birisiyim. Şimdi, Sana veda ederken söylediğim gibi. Ben de mallarımı göstermek fırsatını bulmuş oluyorum. Torello, Bir taraftan seviniyor, Bir taraftan utanıyordu. Bir hükümdarı, Gereği gibi ağırlayamamıştı. Selahaddin, Torello, Dedi. Tanrı, Sizi bana yolladığına göre, burada ben değil, siz efendi olacaksınız. Ona şahane elbiseler giydirdi, saray adamlarından üstün bir mevki verdi. Selahaddin, esirleri aldığı gün, Torello Dicci namında fakir bir şövalye ölmüştü. Herkes bunu asıl Torello sanıyordu. Onun için esaretten dönen İtalyanlar, Onun öldüğü haberini yaydılar. Bu haberi duyan karısı perişan oldu. Birkaç ay gözyaşıyla geçtikten ve yaz biraz hafifledikten sonra Lombardiya asilzadeleri onu istemeye başladılar. Başlangıçta bu talepleri reddettiyse de sonunda birisini kabule mecbur oldu. Yalnız Torello'ya vaat ettiği müddetin dolmasını bekleyecekti. Kadının yeniden evlenmesine sekiz gün kala Cenova'dan gelmiş bir gemide, bir tanıdığına rast geldi. Seyahatlerinin nasıl geçtiğini sordu. Adam, ''Seyahat sıkıntılı oldu.'' dedi. Sicilya civarında bir fırtına patladı. Gemiyi kayalara çarparak parçaladı. Ve çok adam öldü. Torello'nun karısına verdiği müddet bitmek üzereydi. Onun için üzüntüden hastalanmış ve ölmeye karar vermişti. Selahaddin bunu işitince hemen yanına koştu, derdini dinledi ve kendisini Pavia'ya göndereceğini vaat etti. Bir büyücüsünü çağırarak Torello'yu bir yatak içinde bir gece Pavia'ya götürmesini emretti. Büyücü bunu vaat etti. Fakat Torello'ya kendi selameti için bir uyku ilacı verilmesi lazımdı. Torello muayyen bir zamanda Pavya'da bulunmazsa ölmeyi kararlaştırmıştı. Selahaddin, ''Bunu ayıplamam.'' dedi. ''Karınızı seviyorsunuz. Onu başkasına bırakmak istemiyorsunuz. Çünkü o hanım, benim de dikkat ve saygımı celbetmişti.'' Torello'nun yola çıkacağı gün, Selahaddin bir salona rahat bir yatak serdirdi. Üstüne, İncilerle bezenmiş örtü örttürdü. İki de yastık koydurdu. Torello'ya şık bir elbise giydirildi. Başına sargılar sarıldı. Vakit gelince, Selahaddin maiyetiyle beraber Torello'nun yanına gitti ve ona ''Senden ayrılacağım saat yaklaşıyor'' dedi. ''Sana refakat edemeyeceğim için burada veda etmeye mecburum.'' Sizi Allah'a emanet etmezden önce, beni unutmamanızı ve hiç olmazsa bir defa daha ziyaretime gelmenizi rica ederim. Bana mektup yazabilirsiniz. Ne isterseniz benden dileyebilirsiniz. Torello gözyaşlarını tutamadı. Teşekkürlerini bildirdi ve ziyaretine geleceğini söyledi. Selahaddin onu kucaklayarak, İyi yolculuklar diledi ve odadan çıktı. Vakit geç olmuştu. Büyücü sabırsızlanıyordu. Bir Ekim geldi, ona bir ilaç içirdi. Torello derin bir uykuya dalarak yatağına yatırıldı. Başına kıymetli bir taç giydirildi. Parmağına pırıl pırıl yanan bir yüzük takıldı. Beline paha biçilemez değerde murassa bir kılıç bağlandı. İki tarafına altın çanaklar, içine elmaslar ve inciler kondu. Nihayet Selahaddin Torello'yu bir defa daha öptü Ve büyücüye acele etmesini emretti. Yatak derhal uçmaya başladı. Torello uyku halinde Pavia'da Peter Kilisesi'ne götürüldü. Kilise ademesi bu uçan yatağı görüp dona kaldı. Papazlar toplandı. Başpapaz, ''Oğlum, dedi. Sen bu kilisenin yabancısı değilsin. Torello ilacın tesirinden kurtulup uyanmış ve içini çekmeye başlamıştı. Papazlar korkuyla etrafa kaçıştılar. Torello etrafı tanıdı, yatağında doğruldu. İncilere ve pırlantalara bakarak Selahaddin'in servetine hayran oldu. Kaçışan papazları yanına çağırdı. Papazlar onu ölmüş biliyorlardı. ''Torello, aziz peder'' dedi. ''Neden korkuyorsunuz? Hamdolsun hayattayım.'' Papaz, uzun sakalına ve Arap kıyafetine rağmen Torello'yu tanıdı. ''Hoş geldin'' dedi. ''Bizim korkmamıza şaşma. Çünkü herkes seni ölmüş biliyor. Karım bile bu yüzden ikinci defa evlenmeye karar verdi.'' Bugün merasim yapılacak. Torello, yataktan çıkarak, etrafındakilere gördüklerini ifşa etmemelerini söyledi ve başından geçenleri anlattı. Ve, ''Acaba karım, ikinci defa evlenmekten memnun mu?'' dedi. ''Beni severseniz bir yemek tertip ediniz.'' Bunun üzerine başpapaz, Kadının nişanlısına haber göndererek düğüne geleceğini ve yanında bir yabancı getireceğini bildirdi. Torello, Türk kıyafetiyle nişanlının evine gitti. Kimse onu tanımadı. Başpapaz, onu sultanın elçisi olarak Fransa'ya giden birisi gibi takdim etti. Torello, masada karısının karşısına oturdu. Karısının yüzünde Yeni evlilikten duyduğu memnuniyetsizlik okunuyordu. Fakat onu değişik kıyafetinde tanıyamamıştı. Torello, karısının verdiği yüzüğü parmağından çıkararak bir uşağa ''Nişanlıya söyle'' dedi. ''Bizim memlekette bir adet vardır. Bir nişan merasiminde bulunan bir kimseye nişanlı bir bardak şarap ikram eder. Yabancı içebildiği kadar içer, artanının nişanını içer.'' Uşak bu sözleri nişanlıya söyledi. Nişanlı önünde duran altın yaldızlı bir kadehe şarap doldurarak Torello'ya yolladı. Torello içerken yüzü bardağın içine düşürdü ve az bir şarap bırakarak bardağı nişanlıya iade etti. Kadın yüzüğü tanıdı ve bir deli gibi masadan kalkarak ''Benim kocam Torello'' diye boynuna atıldı. Torello'yu kucakladı, öptü. Torello, başından geçenleri anlattı. Yeni nişanlı, vaka biraz bozulmuştu. Fakat, dostça bir tavır takındı. Kadın, kadehten çıkardığı yüzüğü parmağına taktı. Selahaddin'in gönderdiği tacı başına koydu. Böylece, Torello'nun evine gitti. Torello, Sevinç içinde Selahaddin'in verdiği mücevherleri papazlara ve misafirlerine dağıttı. Ve karısıyla yeniden mesut bir hayata başladı. Son